Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar I can't dream about it Radyo dinlesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferler. 8.32 oldu saatimiz Oktay Demirci Stüdyomuzda. Bir arkadaşım vardı o herhalde... Ya o arkadaşım Fahri Önçü diyorsun. Günaydın sevgili dinleyiciler. Öncelikle bir tarihi verelim bir günü verelim Ben verdim onlara hepsini. hepsini Onlar zaten mi? ben de fix 27'si falan filan diye ben Onları gördüğümü söyledim, söyledim. Mi? Saati falan söyledin şeyi verdin plaşa haberi verdim Fahir'e söyledin söyledim. Fahir'e bundan sonra baba diyeceğimizi söyledin Baba de bana diyordu Biz de neden diyorduk Yani bu kadar zaman bizden gizlemesi bana bir ağır geldi Bana da çok yani Bana da çok sürpriz oldu Abi buluşalım bir şey yapalım falan. Abi bugün Pelin'in işi var. Abi bugün benim biraz yorgun vücudum kırık. Abi bilmem. Sonra iki gündür haberimiz var. Bir de Pelin karnı büyüyor falan. Habere ya çok ekmek yiyor çok ekmek yiyor. Biz de saf adamız galiba. Yani... Ben, ben hiç görmedim ben yoksa anlardım. Ben gördüm kaç ben, defa? Sen abi o çok özür dilerim ama biraz Biz, saf mısın? Soramazsın da bir yani bir hanımefendiye kilomu aldın sen falan diye sormak. Bizim meşrebimize ters. Daha çok kilo verdin sen diyerek. Gönül Zor almayı olur, seven doğru. insanlarız. Doğru söylüyorsun. Fahir çok ekmek yiyor. Yani Pelin'in yanında bile bana böyle dönüyor. Çok ekmek yiyor çok ekmek. Mer bebek varmış. Resmen sakladı bizden. E, bugün ne çarşamba? Pazartesi günü benim de haberim oldu. Pazartesi akşam saatlerine doğru haberim oldu. Dün de e, minik... Benim dün haberim oldu. Sen bana da pazartesi söylemedin. Abi bana söylerken çünkü Fahir bana yemin billah billah vallah ettirdi. E i̇şte bana da hastaneye gidiyoruz diye apar topar ne oldu bir şey mi oldu falan diye koş koş hastaneye. Bana da şey dedi Ege'ye söyleyeceğim ben dedi hastaneye gittiğimizi ama dedi. Ben de de grip olmuşum dedi. Onun için dedi hafif bir şey. Biz de maskelerle dedi. falan filan. Maskelerle biz de şey yaptık. Sonra bir gitti, bir geldi. Gerçi pazartesi istediğin gibi akşama doğru benim haberim vardı. Ee, ama ama sen sana geledin. söyleyemedim abi. Sana söyleyemedim. Kusura bakma ne olur. Yani nedir bu nazar nazarımızdan mı kokuyor? Çalacağımızdan da korkuyor olduk. Çocuğu çalacaklar. Çocuğu çalacaklar diye. Çünkü burada bir, geçen hafta öyle bir de olmuştu. Doğru. Ben ondan sonra parçaları birleştirdim. Ben şimdi ben de dönüp parçaları birleştirince Neden o sohbet sonrasında Fahir'in suratı bembeyaz olmuş. Evet. Halbuki şakalaşıyor. Bana Şu da sapsarı etmişti. gibi gelmişti. Evet o da olabilir. <gülüyor> ne oldu şimdi bebeğin adı? <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler. Güzel bir haberle bugün karşınızdayız. Fahir'in. Bundan sonra... Ee, baba olduğunu e, programımızda muştularız. Epidural öncesi konuşulan isim netleşti mi? Epidural öncesi konuşulan Vallahi Fahir Bey'in e, yazdığına göre Deniz Atlas. Deniz Atlas. E, benim zamanla o Atlas denize döner diye bir e, fikrim var. Deniz daha çok kullanılır anlamında mı? Yoksa Atlas mı daha çok yani kullanılır? Deniz Atlas yerine Atlas Deniz daha şey gibi sanki. Atlas Deniz öünç Ama orada gibi. ulama var Deniz Atlas'ta. Deniz Atlas'ta Deniz Atlas'ı gibi bir şey oluyor. Yani tabii... Zaman yani içinde bunlar zaman çocuk biraz kendi... De biraz da çocuk kendi şey yapar. Karar verebilecek ama dün ben gittiğim zaman, dün gece yarısı dünyaya geldikten sonra ben gördüm. Hı hı. Deniz Atlas bebeği. O sıralarda herkes bütün hastane öğünç bebe diyebiliyordu. Öğünç bebe diyebiliyordu. <gülüyor> evet, öğünç bebe diyebiliyordu. O yüzden gayet sağlıklı. Ee, maşallah doğar doğmaz şovunu yapmış bir bebek. Ee, yani Ne yapmış o? Başını olacak. kaldırmış mı? Mugallit olacak. Yok selamlamış işte. Nasıl selamlayabilir Herkesi. bebek çevresini iki şekilde... Hoş bir... geldiniz efendim size ne yaptırayım efendim diye mi? Bir kadar? ağlayarak. Hı hı. iki çişini yaparak. E bunlar da zaten bunlar da gayet en görkemli şovlar. En görkemli şovlar. Ee, çok ağlamamış... Hı hı. Ama e, diğeri konusunda gerçekten başarılı, başarılı <gülüyor> ve etkileyen de bir e, şov gerçekleştirmiş Maşallah maşallah. Gerek doktora gerek tüm hastane ekibine. Yani Hadi canım. Fahir'in anlattığı oydu. E, hoş gelmişsin hoş diyoruz bebeğe. Hakikaten e, şanslı olsun, sağlıklı evet. olsun. E, biz de bir bakalım kime benzediğini de dinleyelim. Aynı Fahir. Ama. Bana da aynı fahir gibi geldi aynı o. Aynı fahir ben gördüm. WhatsApp'taki fotoğraftan. WhatsApp'tan da fotoğraftan da anlaşılıyor. O çipil çipil gözler, oynayan kaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle bir bakıyorum da. Bakın yani, kaşını kaldırarak. Eğer ağlarken ve çişini yaparken kaşını kaldırıyorsa demek ki bu genetik kaşlar. Ben çişini yaparken görmedim ama ağlarken gördüm. Hakikaten bir kaşını kaldırıyor. Bir tanesi aşağıda konuşurken konuşmuyor tabii de. Ağlarken böyle bir hareketler falan. E, gerek bacak yapısı gerek kaş yapısıyla Fahiri Andrane yani O zaman o yüzden, Tebrik ediyoruz bir kez daha Tebrik ederim bir kere daha Hayırlı uğurlu olsun programımıza bir erkek bebek katıldı. Bebeğe geldi Hakikaten giderek artıyor Şeyimiz yarın öbür gün Yatış çocukları yolda stüdyoya Allah Evde yatış Evet Oktay Bey yani tabii ki ya e, yoğun gündem. gündem sen gece vakti hastanelere apar topar gittin. Benim en e, sevindiğim nokta bir e, kutlama olacaktı dükkanda. Evet. Benim öyle bir planım vardı. Haber gelir gelmez bir şampanyalar bir şeyler falan filan. Dükkan kapandıktan sonra haber geldiği için. Çünkü şampanyada bana yazılacaktı. Bu otomatikman. Teselli mi oldu bu sana? Ee, şöyle ben de sen üzülürsün oldu. diye düşünüyordum çünkü dün bütün gün. Bunu söyledin sen. Ben, ben akşam o zaman, hazırlı, o zaman hazırlamıştım abi. kendimi. Ben o zaman, hatta ben de sana bu kadar hazırlanmayasın diye e, uyduruktan da bir tahmin yapıp şey dedim. O şampanya bana patlar. O şampanya ertesi güne kalır. İmasını yani, verdim. Yani üzüldüğünü bilmiyordum ama. Gecesi biraz geçmiş olsa ben yine patlatıp 12'yi geçtiğinden seni, sana yazılacağı gibi kafanda onun hesabını yaparak iyice mutlu olmuştu. Bunun ha. tartışmaları daha devam eder diye onu, düşünüyorum. Onu ama. Devam ederdi. o kime yazılacak? Ne olacak? Işte 12 geçmiş abi falan diye. falan. Diyor. Ama e, tam doğum saati 00:24. 00:24. Ama tabii haberin size ulaşma saati O zaman hemen saati... espirisini yapalım. 7:24 ile çalışıyor. Nereden bu espri yaptığınızı acaba derseniz. İşte e, önümüzde bu espriyi bir çerçeveye oturtmak için uzun yıllar var. Çok vaktimiz var. Ak 24 24'te var. doğmuş oldum. 24 24 oldu. 27'si oldu değil mi şimdi? 24 24 27. <gülüyor> Yine bir anlaşılıyor. Gene bir çerçeve. Ben fotoğraf çekiyorum. Ben şu anda bir fotoğraf çekiyorum. Hadi bakalım. Bugün vallahi nedendir e, bilinmez gazetede artık algıda seçicilik midir nedir bu bilmiyorum ama sürekli bebek haberleri görüyorum ben. Sevgili dinleyicilerimize buradan bir çağrıda bulunun her sektörde dinleyicilerimiz olduğunu biliyoruz. Eğer posta gazetesinde e, çalışan posta gazetesinde hatırlı e, arkadaşları bulunan dinleyicilerimiz varsa Fahir'e bir jest olarak biz güzel çocuk sayfasına e, Deniz fotoğraf. Atlas Bebe'nin fotoğrafını koymaya karar verdik. Fahir'in de çok hoşuna gider daha önce Fahir'in şiirlerini koymaya çalışmıştık olmamıştı belki güzel çocuk sayfasına bir fotoğrafla bir şeyleri değiştirebiliriz bir fotoğraf e, aynı zamanda e, bir de güzel şiir şiir evet onu bizi onu biz yazacağız Faire bir üç. dörtlük olacak 40 Ankara'da yaşıyor e, ve Faire sanki Faire yazmış gibi tabii ki öyle değil onun yerine düşünerek bir şiir yazacağız e, çok mutlu oluruz çok mesul oluruz de en güzel jest olur en güzel o gazeteyi de alırız o günün sayısını e, ve Faire hastanedeken okuruz beniz Atlas bebeği ziyarete gideriz. Almanya'da mesela 5,5 kiloluk bebek e, dünyaya gelmiş. Babaç! Santimetre. Doğuştan babaclar. <gülüyor> 60 santimetre uzunluğunda, 5,5 kilogram ağırlığında... Bir cüce ka dünyanın... <gülüyor> neredeyse. Dünyanın en büyük bebeği. Anne babasının yanı sıra doktorları da şaşırtı diyor. Şaşırtır tabii. Maşallah diyoruz kendisine. Maşallah diyoruz. Helmut adıyla büyüsün. Fil. Fil koymuşlar <gülüyor> çocuğum Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sevgililerini dinleyicilerimiz Radyonuzdaydı sevgili sanatseverler Yete Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile gündeme okuyoruz Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ee, devam edeyim mi? Ne bu, şeye teşekkür ederim. Teşekkür evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun, var olun. <gülüyor> bir süre sonra çünkü Teşekkür adama. Teşekkür repertuarın teşekkür zayıfmış. adama teşekkür etme. Repertuarım. Esas bastıyor. biz teşekkür ederiz oğlum. Esas biz teşekkür ederiz. Aman efendim biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Haydi yavrum bir daha vur. <gülüyor> Oscar ödüllü Amerikalı ünlü aktris Angelina Jolie. 8 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Brad Pitt'e. Nişanlısı ne ya? Nişanlı mı bunlar hala? Evlenmemişler mi diyor? Yok evli değiller de e, aynı eve mi çıkacaklar? İyi, iyi su, dememiş. Acaba nişanlandılar mıydı bunlar, bunlar ya? Bunlar bir Hollywood'da laf söz olmasın diye bir yüzük taktılar aile içinde. Onu diyor herhalde. Hmm, o mu acaba? Ben de aynı eve çıkacakları için biz nişanlıyız efendim. Yakında evleneceğiz. Çünkü... Hollywood'da ev vermezler. Vermezler yani. Ya da verirler de. Daha pahalıya verirler. 3 e bin dolar daha pahalı 3 günde bir uğrar yani. Ne yaptınız? Ne ne yaptınız evlendiniz ne? mi falan filan diye. Neyse. Nişanlısıyla beraber doğum günü için... Ee... Amerika'nın New York kenti yakınlarında olan kalp şeklindeki Petra adasını satın almış ve hediye etmiş. Bunu sana hediye etmiş. Pardon edelim. bekara ada veriliyor mu? Şimdi Hollywood'da ev verilmiyor New York'ta ada mı veriliyor? İşte bekara ya bir kere bekar değil. Yani nişanlı. Nişanlı doğru. Nişanlı olduğu için ada mesela New York'ta ev almak istese Manhattan'da falan yok mu? Yok ama ada hadi gözden orak sonuçta. Hani. <gülüyor> evet. Gemiyle falan gidiliyor diye. Feri botla falan gidiyor bunlar şey olsun diye e, vermişler ve e, kaba bir hesapla 20 milyon dolara mal olmuş. İyi. Bu, ada için iyi. Bu ne, ne için? Doğum günü için. Ya böyle doğum günü geçmez. Yani o adada bu adada senin... imar var mıymış? Ee, Yoksa var. sadece böyle bir göklerinin tepesinde bak bizim ada görüküyor mu diyecek. Yok yani. yok var. Bir böyle kalp şeklinde e, yukarıdan bir fotoğrafı var. Bu burada. Dubai'deki gibi sonradan mı? yapılmış bir ada yoksa doğal olarak kalp şeklinde mi? Doğal. Kop, kopuş. Çok güzel. Kopuşlu ada. Ee, bir tarafında Kopuşlu da... Kopuşlu adayı herkes araştırsın lütfen. Ben şimdi sormak istemiyorum. <gülüyor> Kendinden kopmuş yani ya. Öyle düşün. Yani Ve böyle... <gülüyor> <gülüyor> Araştırılacak şeyler giderek art, art, artıyor. Ve böyle adanın e, batı tarafında da e, ki bence doğu tarafına yapsalar daha iyiydi. Çünkü bir ev yapmışlar buraya. Hani en azından sabah güneşini ve akşam batmadan önceki güneşi aldırdı ama batı tarafına yapmışlar. Tamam ne olsun. Ee, orada bir şey var. İmara açık anladığım kadarıyla. Ve yol geçme durumu falan da yok Ege. Aa çok güzel. Çok hoş bir ada. Ee, önünün kapanma durumu da yok. Böyle Doğru. Böyle uzun uzun Hürriyet heykeli manzaralı. Hürriyet heykeli. O ne tarafta onu bilmiyorum. biri tarafta galiba. O bu tarafta olabilir evet. Beri tarafta olabilir. Kendilerine e, mutluluklar diliyoruz bu adada. Ee, sinirlenen bu adaya gidebilir. Hem o uzaklıkta hem dönme hem kolaylığı yakın kapı yakınlı... misafire şey yakınlığında. Öyle bir şey. Ondan sonra Amerika'dan madem olaylara devam ediyoruz. E, dünyanın en iyi dizisi ilan edilen Game of Thrones. Öyle miymiş? Öyle IMDb'ye göre dünyanın en iyi Ama hakikaten seçilmiş. yani şimdi bir Breaking Bad, bir Game of Thrones 9.9'lar, 10'lar falan filan bunları her dizi göremiyor. Geç Breaking Bad galiba listelerde daha şey üst, üstte. Ama Breaking Bad bir televizyon dizisinden daha ziyade bir edebiyat uyarlanması. Çok da acıklı bir edebiyat Gerçi Game of Thrones'da öyle edebiyat. O, o da uyarlama da e, Breaking Bad'deki uyarlama gibi başka, başka bir tip uyarlama doğru diyorsun. Ben aslında Breaking Bad'ın hakkı televizyon dizisinden sonra roman olarak yazılması. Bir de romanını sonradan yazdık ama bir de romanını okuyun diye. Sonuçta biz de uyarladık. Edebiyata uyarladık diyerek. Tabii ki. Hakikaten bir sağlam bir kalemden böyle bir şey de bekliyoruz. Game of Thrones'ta kral Joffrey karakteriyle hafızalara kazınan Jack Gleason. Parantez içinde 21. 21 yaşından. Benim çok. adamım biliyorsun. O bebe. Joffrey. Sarı bebe. Sarı bebe. Ee, Lanet kral. Hakikaten de televizyonda izlerken mest olduğum. En güzel kötülerden bir tanesi. Zaten genelde kötüler böyle şey yapıyor. İzleme zevkimi arttırıyor. Joffrey de özellikle artistlik yaptıktan sonra dedesi, annesi veya dayısı tarafından azarlanma sahneleriyle ekran başında sadece beni değil milyonları meslediyor herhalde. Geneç. Gene bağırdılar, gene odasına yolladılar. Bağırdılar falan, falan filan ve özellikle dayısının tokatladığı sahne vardı. O annesim annesi mi tokatlamıştı bunu? Herkes bir gelen vurdu, <gülüyor> geçen vurdu diye bir sahnesi vardı. Annesi tokatlamıştı galiba ya. Evet Dayısın... evet doğru tamam. Annesi tokatladı. Edepsizlik yapmıştı. Edepsizlik... Tam edepsizlik çünkü adamın Sen... olayı. Kral ama diziyi izlemeyenler için söylerim lezzetli kral. kral mesela tabi yani yine çocuk kral olduğu için sokağa çıkıyor, terliyor, terli terli geliyor. Ondan sonra annesinden dayağını yiyor. Çünkü anne anna diye geliyor yani şey. Filmde 17 yaşında gerçekte 21 yaşında mıydı? 21 yaşındayım. yaşındaymış. Gerçi çekildiği zaman da 17 olabilir. Yani, e tabi başladığında o, neredeyse. Kaç gün sonu izledik. Ee, dizi bittikten sonra oyunculuğu bırakacağını açıklamış kendisi. Zor ama. Yani çünkü dünyanın en itici adamını canlandırıyor. Onun bir daha böyle bir de hani baksan yakışıklı. Sarışın çocuk ama öyle bir o yakışıklılığı, sarışınlığı, sarı evrildiği evrildi ki şeyde e, canlandırdığı karakter yüzünden. Evet. Onun zaten bir daha başka bir şey oynamasına imkan yok. E, ben hayat bu tiksinilen adamı mı oynayacağım diyerek vazgeçmiştir. Oynarsın, oynarsın demişler. Jack, bir sana oynarsın. daha tiksincini yazarız diye. Daha tiksincini yazarız. Bir de bu oyunculuktur ya sen bunu niye şey yapıyorsun? Yok abi sıkıldım demiş. Yani e, senin söylediğin sebeplerden değil. Sıkıldım ve yoruldum demiş. Bir de güzel de para kazandım demiş. Bundan sonra okumayı okumayı, okumayı istiyorum, istiyorum demiş. Okumayı istiyorum demiş. Ee, o bu yüzden... İngiliz oyuncularının da bir okumaya merakı var. He vallahi, He, vallahi Harry Potter'cılar da öyle. Harry Potter'cılar da öyle. Ay bu. Bir o şey okumadı işte. Harry Potter. Harry Potter okumadı. Bir o gitti. Geldi işte, hepsi okudular. Hiç filmini seyredemedik. Sonra gerçi alkoliklikten de, alkolizmden de kurtardı galiba apaçayı ama. Yani o gitti şimdi. O Broadway'de takılıyor. Ama diğerleri hep okuyor. Okuyor. Joffrey'in amacımız... yolu diye bir ayrı dizi olmayacak yani. Game of Thrones'tan sonra. Ben olsam onu kasardım. Valla olabilir ya. Yani bırakmazlar gibi geliyor bana. Zor gibi geliyor bana da. Kitap okuyan birisi olarak. <gülüyor> Gerçi bun, bunları da çok bilmiyoruz ya. Glee'den de mesela çok tahminimiz vardı bizim. Bir tek o Rachel oynayan kız şey oldu. Pat gitti. Patladı. O da, o da bizim en tahmin etmediğimiz kızdı. Amerika'da çok büyük gerçi de. Bunu da bırakmayabilirler. Gerçi orada tabii başka üzücü şeyler de oldu. Tabi tabi Oynayan ee, o çocuk. Ama Glide'de de öyle bir yaklaşım var ki sonra kurdukları bir atmosfer bir özel bölüm yaparak bütün meseleleri çözüyorlar ya orada. Hı -hı. Sanki öyle adamı adamın intiharı yani intihar da değil aslında değil, değil mi? Şey, al alkol ve tabii, uyuşturucudan ölümlü sanki 2-3 şarkıyla hemen unutulacak bir hoşluk haline getirdiler dizide. Gerçeklikten o kadar kopuk. Ben dizi izlemiyorum bu arada. Homeland... Şey Homeland'i ben de çok ihmal Homeland ettim. Homeland bir zayıfladı çünkü. Ama yok bu yine toparlamış mı? Öyle bir şeyler okudum ben. O 7. Zaman... 8. bölüm galiba yayınlanmış en son. Ee, toparladı demiş. Toparladılar mı? Toparladı demiş. Hatta e, Başkan Obama'nın dizisi biliyorsun ha? Evet toparlayın demiş. Toparlayın diye talimat geçtiğini e, ben de duydum. Nasıl bizde e, başbakanımız dizilere şey yapıyor. Bunlar evlensin. Bunlar böyle çok şey yapmasın. Orada da Obama yapıyor. Yani demokrasi bu. Diziyi toparlayın demiş. Yani bunda yadırganacak bir dizim şey. var demiş. <gülüyor> dizi noktasında demiş. Toparlama noktasında <gülüyor> demiş. On demiş. Gereğini noktasında demiş. Yapın noktasında demiş. Mesaj yerine ulaşmıştır diye. Ben anladım. Ee, o yüzden 7. 8. bölümle beraber tekrar şahlandı diye bir şeyler okudum ama izlemedim. Bir eğilmek lazım. Biraz şey oldu. Hakikaten niye uzaklaştık biz dizi dünyasından? Bilmiyorum 8'de şahlanmak da biraz şeymiş ya. Bir dizi 8 bölüm. Nasıl şahlanacak şahlanacak diye mi izleyeceğiz? <gülüyor> tamam canım sen 8'i bekleme. Aha şahlandı hissini bulursan lezzetli bir şekilde izlemeye devam edersin. Doğru. Oktay Bey. Buyurun Almanya'ya gideceğim. Sizden bahsediyorlar. Almanya'ya gideceğim Ama gelmiş şişman bebek Almanya'dan? Yok ya şişman bebek olur mu? O zaman az sonra Almanya'ya gideceğiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler Ankara'da Flamenco rüzgarları esiyor. Çaka çaka çaka çaka çakaca sesler duyuyorsanız bu aralar, ondandır. Nereden geliyor bu ses falan diye. Ee, rahatsız <gülüyor> olmayın merak etmeyin. Organizasyonunu Flamenco Ankara Derneği'nin üstlendiği, bu yıl İspanya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Flamenco Ankara Festivali, her yıl olduğu gibi yine Ankara'yı Flamenco Ateşi'yle ısıtacak. 22-22 Kasım'da başladı. Bugün son gösterisi gerçekleşecek. Flamenco Festivali'ni. Ee, biz de ona davetiyeler veriyoruz. Bu çarşamba gecesi. Saat 20'de Tortilla Flamenca Çankaya Belediyesi Çağlar Sanatlar Merkezi'nde gösterimini gerçekleştirecek. Ee, biz de iki çift davetiye vereceğiz. Bu geceye. Süper. flamenkonun son gecesi. flamenkonun ateşinin en harlı ne olduğu gece. Ne zaman dedin? Bu gece. Saat 20'de. Bu akşam. Ha, senin dükkanın hemen yanında. Nefis. Arada bir uğra iki flamenkoyu yap kutlarını dök ya. Herhalde izleniyordur yapmaya değil izlemeye çağırıyorlar değil mi en ya azından? Da, haydi şimdi hep beraber flamenko öyledir çünkü en duramam. En sonunda hep beraber. yerinde duramam. Neyse az sonra flamenko gelir belki dansların tanıtımında. İlerleyen dakikalarda davetiyeler havalarda uçuşacak sevgili dinleyiciler. Zorlu yarışmalara kendinize hazırlayın. Flamenko ile ilhimi yaparız yarışmayı. Artık e, doğum hikayeleriyle ilgili mi yaparız? Çünkü Oktey'in dün e, <gülüyor> gerçekten anne ve babadan, anne ve babanın anne babasından daha önce hastaneye gidip... Daha da acıklı bir şekilde otoparkta bekleme anım var sevgili dinleyiciler? Bunu sadece ve sadece e, sizlerle paylaşabilirim. O otoparkta kendi kendine beklerken, ortada kimse yokken. Ben ne yapıyorum? Ben niye bu kadar heyecanlıyım falan filan. Biraz niye soğukkanlı olamıyorum? Yani şöyle aslında heyecanlanmak ve ben soğukkanlı olmak... Sen sana giderken söylemiştim hatırlıyorsun değil mi? Ne en önde ne en arkada. Onu hatırlıyorum ya. Onu sen söylemiştin değil mi? O lafı çok kişi söylemiş de sen söylemiştin <gülüyor> diye hatırlıyorum. Ben altıncı söylemiştim onu hatırlıyorum. <gülüyor> Yine bak yani uygularken de ne birinci söylemişsin Yine ne on dördüncü çünkü on dört kere söylenmişti Olaf laf bana. Yine tam ortada söylemiştin bravo. Yani şöyle heyecanlanmak ee, tabii heyecanım büyüktü dün açıkçası. Ama oraya gidişimdeki e, heyecan değil. Motivasyon. En son, motivasyonum heyecan değildi. Faer'le en son bir konuştuktan sonra koşa koşa gitmiştim ama öyle denk geldi. Sonra da e, bir arkadaşım da şey yazdı. Bu doğulalar var ya, davulalar Ne o ya? Yeni dünyanın, çok, çok meşhur şimdi doğum destekçisi diye geçiyor. böyle destek Do Doğula diye Do Doğum geçiyor. destek fonu mu? Doğumda şey Kobilere gibi mi? yaşam koçu gibi şey. düşün sen bunu. Yani anneye destek Ne mesela olacağım. şey destek olarak KDV mi alınıyor çocuktan? İlk 5 yaşına hep, kadar. Hep bu kadar maddi düşünme hayat bu ne kadar bileyim, maddi değil. Küçük esnaf Biliyor. adamım ya kobiciyim ben. Yani yine tabii bir ücreti var onun. Pahalı da bir tarih yaşam koçu nasıl mesela pahalı bir spordur? Bu da öyle. Yani Fıkaranın yaşam koçu olmaz Oktay. Öncesinde hazırlıyor onu. Zaten varmış canım bu. Yani fuka, eskiden olan bir gelenek. Yani bu hani yanında, yamacında olur ya kadının. Evet, ebe destekler. dediğimiz. İşte tam ebe değil. Yani ebenin yanında dediğimiz mi? Yenge de değil. Yani genelde kadın ama erkeklerden de oluyor şimdi yeni dünyada. Öyle bir e şey. Şimdi artık anneler babalar yapıyor ya. Yeni dünya dediğin yeni Türkiye'de mi Oktar? <gülüyor> <gülüyor> Tabii normalleşen Türkiye'de onun kastettiğim. Pardon. Ee, hayır ya, anne baba değil. Anne babadan bir adım daha böyle bir daha yabancılaşması kolay olan ya Anne baba dediğim lazım baba ki. oluyor. Eskiden babayı almıyorlardı ya. Sen git dışarıda sigara içtiyorlardı. Şimdi babayı babayı alıyorlar. da alıyorlar. İşte, tamam. Bana tamam. hatta doktorumuz şey demişti. Seni de sokacağım. Bundan sonra milletin ebesine küfrederken Düşünürsün ebeliğin ne olduğunu demişti. Çok güzel yapmış. Ne kadar akıllı bir doktormuş. Yani ama şöyle. Yani ben de bu... öyle küfür yok efendim. <gülüyor> İyi demişsin. <gülüyor> ama tam anlatamadım sana bunu. Yani bu tam doğum sırasında olmuyor. Hem öncesinde hem sonrasında hazırlama ve sonrasında işte o şeyden çıkmasını Doğdest kolaylaştırma. Doğum destek doğum des olmadı. Doğum destekçisi diye. Çok meşhur ya bu şimdi şeylerde falan. Ee, tek... Doğulmanız yok mu? Aa nasıl yok ya? Yok mu sizin falan? Var mı dinleyicilerimizin? Öyle. Bilmiyorum. Yani telefonumuz 210 30 30 o kadar hamile dinleyicimiz vardı. Çocuğu yeni doğmuş dinleyicimiz vardı. Bu destek fonlarından yararlandılar mı? <gülüyor> Yoksa kağıt işi çok mu fazlaydı? Yani o, o biraz fazla olabilir. Dediğim gibi. Ee, bir, bir öyle bir kötü tarafı yanlışlıkla o duruma düşmüşsün. Yani öyle bir şeyim oldu ama dediğim gibi hem heyecan hem de Fahir'le son konuşmamızdan sonra attım ben. Sonra Fahir'i aradım ben mu yaptım. <gülüyor> Fahir niye banyo yapıyor? Ne bileyim ben. Ben bunu, bu kadar saçma bir şey hayatımda görmedim. Hadi tamam Pelin bir duşa giren insan böyle sonuçta hastanede kalacak o kadar uzun zaman böyle hijyen mi hijyen hepsi önemli. Fahir'e ne oluyor ne ya banyosu? Ya bir şave banyosunu yapmış işte ya. Adam hastaneye gelmiyor önce. Berbere de gitseydi bari. Gerçi Sakallarımı biraz, düzelttim. Gerçi banyonun heyecan alan bir özelliği var ya. Doğru. Banyoyu ondan yapmış olabilir. Böyle sıcak suyla. Hafif bir rahatlık. Şey diye yok mu ya sınavlardan önce ÖSES'e, ÖYES'e onlara girmeden önce ılık bir duş alın ve öyle yatın diye bir laf yok mu? O niye? Ilık duşunuzu alın ondan sonra yatın diye. Telefonumuz 210-30 <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Aslında şimdi ben bebeğe hayırlı olsun, tebrikler falan filan dedim mi? De söylenecek güzel sözler lazım. Var evet ya. Ne güzel bayramlarda mesela fix şeylerimiz var. Faile'e söyledebilecek güzel temenniler konusunda yardımınızı istiyoruz. Flemenko davetiyeleri veriyoruz. Günaydın, Günaydın. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Efendim Ceyda ben. Ceyda yanında ufak tefek birisinin seslerini mi duyuyoruz? Evet dediniz ya hamile e, ne denir? dinleyicilerimiz var. Evet. Yeni doğum yapmış olanlar olan evet. var. Ben bir buçuk yıl önce doğum yaptım. Aa, ne güzel tebrik ederiz. Hı. Nasıl evet. gidiyor işler? Çok... Annelikten bahsediyoruz. Annelik evet. zor. <gülüyor> adını, doğum... Adı ne bu arada? Bir adını Örüm. Öğren... Ece. Evet. Çok güzel isimmiş. Bir buçuk yaşında. Bu doğum destekçisi için e, ben ilk kez duyuyorum ama. Ee, ben de e, hamileyken yogaya gitmiştim. Bayağı bana destek olmuştu o konuda. Evet. Hamileliğine. Ee, belki onun gibi bir şey olabilir bu da. Doğumdan sonra yogalar mı o kadar sosyal hayat iyice artmıştır herhalde? Tabii, doğumdan sonra tamamen sıfırlıyorsun. Aa, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Öldü bir şey var değil mi? Peki efendim? Öyle bir şeyin yok. <gülüyor> yoganın faydası var. Ee, doğumdan sonrası için bir tavsiyeniz var mı? Doğumdan sonra ıı Mümkün olduğunca bu e, hani seni ziyarete gelirler vesaire falan ya. inanılmaz gücük oluyorsun, sinir oluyorsun gelen gidene. Aa, niye? Yani, Gelsinler. Şey mi? Yorgunluk ve hani kendi derdine e. düşmüş orada insan. Geliyorlar insanlar ya falan diye. Ya aslında gibi. çok güzel bir şey. Hani hayırlamaya geliyorlar, iyi direktleri için geliyorlar vesaire ama sen o dönem herhalde ruh haliyle alakalı bir şey gelen herkesten bir nefret etme durumu oluyor. Bunlar çocuğumu ee, almaya geldiler sonra, falan diye mi düşünüyorsunuz? E, ya sağlıklı düşünemiyorsun. Ne olsa e, hasta e, aslında. E, e doğru tabii. O, Vücut çok e, değişmiş çok oluyor falan. Çok evet. e, Kesinlikle sen sen değilsin. E, ama sonradan e, mümkün olduğunca o çevrendekilerin desteğiyle falan kendine geliyorsun zaten. Aslında ne kadar da iyi bir şey yaptıklarının farkına varıyorsun. İnsanların senin yanında olduğunu fark ediyorsun. İyi ki gelmişler diyorsun ama o dönemde hepsinden nefret ediyorsun. Peki bugün yani üstümüzde <gülüyor> nefretli bakışlar olursa kişisel almayalım. Aynen öyle hiç kesinlikle değil sonradan iyileşince ne iyi, ne iyi ettiniz de geldiniz o dönem yanımdaydınız falan demeye başlıyor çünkü. Peki çok teşekkürler tebrik ediyoruz tekrar Ece'yi de öpün bizim için. Öpüyoruz Ece'yi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi dinleyicilerimiz göndermeye başlamış zaten. Ee, Doğla diye okunuyor galiba bu değil mi? Doğla e, eski Yunanca'da hizmet eden kadın anlamına geliyormuş. Yeni e, dünyada da doğum destekçisi tam Hizmet eden gibi. kadın kavas gibi mi? <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey mi? Ulan ulan. Doğum kabısı. Ulan değil ulas ulas o. Günaydın efendim. Alo günaydın. Kimle günaydın görüşüyoruz efendim? Efendim? Kimle görüşüyoruz? Ben Berrak. Berrak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? İyidir. E Berrak veririz, Hanım var mı bir numaralarınız? Sizde de bebekler falan filan. E, 6 aylık benimki. Aa ne güzel. <gülüyor> kız erkek? E, du, kız kız bebek. Maşallah. E, Adı du, ne? Kolusunda... <gülüyor> Derin. Derin. Derin, evet. Doğuna için aradım ben. Ee, ben e, Amerika'da doğum yaptım ve ee, altı <gülüyor> önce 6 ay önce eşim ve Doğu eşliğinde ee, ikisi de vardı ama Doğuna çok farklı bir şey. Nasıl bir şey? Ee... Bir, Türkiye'de de var ama çok bilmiyoruz. Biz sadece okuduklarımdan biliyorum ee, ben. Benim gözümde şimdi Amerika'da dediniz ya böyle bir kızıl delili kadın canlandı. Yok. <gülüyor> öyle öyle bir şey değil. Hemşirelik öğrencisiydi benimki. Ücretsiz olarak bu hizmeti veriyorlardı hmm. hastanede. Doğumla sertifikası alabilmek için. Hmm. Dolayısıyla belirli sayıda doğum yaptırması gerekiyordu. Benimki çok deneyimliydi ve açıkçası çok faydası oldu. Mesela nefes alırken dedi ki ağrı sırasında şu şekilde nefes alırsan daha az ağrı çekersin dedi ve gerçekten öyle öyle oldu. Hmm. Ee, sonra e, mesela bel ağrısı oluyor. O e, Masaj yaptı ağrı geldiği sırada ve yine ağrıyı hafifletti. Ee, ciddi derecelerde yani ağrı puanlaması sürekli soruyorlar onun üzerinden kaç verirsiniz diye hmm. ve birkaç puan azaltıyordu. O yüzden Doğla çok faydalı bir şey. Evet, öyle... Yani Türkiye'de olsa. Valla varmış. Küçük bir grup varmış şu anda. Türkiye'de de e, bir Doğla ailesi var diye şey geldi. Ama onu da duyuralım <gülüyor> Hala görüşüyor musunuz dualarınızla? E, Dualar evet, mailleşıyoruz. Ben fotoğraflarını yolluyorum kızımın. E, yani e, çok çok çok e, yani çok faydasını gördüm. Hani sizin e, akbabanız değil, eşim de. Peki anneniz falan var mıydı doğum sırasında yoksa? E, e, Vardı. Sadece eşiniz... kimse fazla almıyorlar. E, sadece işimin girmesine istedim. O yüzden e, doula ve eşim vardı. Peki doulanız sonra doğumdan sonra hemen vedalaştınız mı? Ne kadar kaldı? O doğum sonrası ee, hizmet diye de bir şey var ya bu doulaların, değil mi? E, doulaların evet doğum sonrası e, isterseniz eve gelebiliyor. E, fakat benim ona ihtiyacım olmadı. Yani e, ama doğumdan sonra ben hala hastanedeyken hem e, kendi e, onun değerlendirmesini doldurmam için. Ee, yani neler önerilerimi e, veya e, eleştirilerimi almak için gelmiştim. Hmm, Bu şey galiba var. değil mi? Yani en faydalı kısmı doktorla kuramayacağınız türden bir samimiyet kurma. Tabii. Tabii. Bir gibi de şöyle var. bir şey var. E, doktor sürekli başınızda değil. E, doğum hemşiresi var ama o da tamamen e, tıbbi açıdan sizinle ilgileniyor. Doğur e, size neler olup bittiğini de söylüyor. Evet. Yani daha e, böyle ben... psikolojik tarafı daha ağır basıyor galiba. Evet, yani ben doktor olmama rağmen birçok e, oradaki alet edevatı bana ne yapıldığını o sırada anlatıyor. Çünkü e, oradaki sağlık ekibine sizinle ilgilen sizin için soruları, sorularınıza cevap verecek vakti yok. Hmm. E, endişe de duyuyorsunuz. Ki ben hekimim. Buna rağmen bir e, e, kaygılarınız oluyor. Hmm. E, on, onlara cevap veriyor. Berdek yani siz, siz doğum için mi gittiniz Amerika'ya yoksa Amerika'daydınız da doğumdan sonra Amerika'da döndünüz mü? De, Çalışıyordum. iki yıldır çalışıyordum. Sonra doğumdan sonra döndüm. Ben görevlisi olarak evet. Peki efendim. Tebrik ediyoruz. Evet. Derini Teşekkür de öpüyoruz ederim. çok. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sizinle büyüyor. Aa ne kadar güzel. <gülüyor> Aman dikkat edin o zaman Dayarak Hanım. <gülüyor> Biz <gülüyor> de dediğimize konuştuğumuza dikkat edin. <gülüyor> evet ya. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Bir telefon daha alalım reklamdan önce. Çünkü bu konu demek ki daha çok tartışılacağı ben bir de link göndereceğim hatta ile ilgili Türkiye'de olanlarla ilgili. Şimdi yalnız o linki gönderdiğin anda hamile e, pek çok dinleyicimizin evinde şimdi adam eve dönecek işten. Nasılsın karıcım? Dola bulmamız şart diye bir gerilimde. <gülüyor> ha bu linke bağlı yani. Yani biz. evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Aa ben. A hoş geldiniz. Hoş Var hoş mı bir numaralar? Bende iki tane var onlardan. Aa ne kadar güzel. Bir numara ve iki numaram var diyorsunuz. Bir numara ve iki numara. Birisi yedi yaşında birisi bir yaşında. Ee, benim doğulaydan olaydan tabii yedi yaşındakinde haberim olmamıştı ama yanımda annemi ve kayınvalidemi götürdüm doğumda bana yardımcı olacaklar diye. Evet hı. Ama ikisi de ağlamaktan <gülüyor> sonra... <gülüyor> en son ekip onları kovaladı buradan dedi. <gülüyor> Faydadan çok zararı olan e, evet, du evet. duygularını kontrol evet, ama dün öyle oldu. Ee, İkincide de zaten sezalyen oldu ve ani bir sezalyen oldu. Ben kontrole gitmiştim ve tek başıma gitmiştim. Evet. Doktorum hadi çünkü ameliyathaneye seni sezalyene alıyorum dedi. Bu sefer ben oturup ağlamaya başladım çünkü hiç kimse yoktu eşim de yoktu. Ee, kendi kendimin doğulası oldum o e, Çocuklarımın hem anası hem doğlası oldum diyorsunuz. Aynen öyle. Ama e, ikisi de çok güzel. Dünya tatlısı. Maşallah. Ne kadar, maşallah. Siz bu doğula'yı <gülüyor> ne zaman duydunuz ya? Bizim de neredeyse çocuklar aynı yaşta sizle. Hiç ben biz bunu de, duymadık yani. Yok yani ben benim de kısa bir süre. Hani 1-2 ay oldu. Da onu da doğum yapacak olan arkadaşlarımdan duydum. Ama tabii biraz pahalı olduğunu biliyorum. Ee, hani herkesin de doğulası olabilecek de onu bilmiyorum. tabi ya gazetelerde falan çıktı işte canım. Yani böyle röportajlar çıktı, şeyler çıktı. Türkiye'de evet, olanlarla evet. ilgili ve evet. Amerika'da falan da bu çok yaygın olduğu için bu hizmeti almış bir takım ünlülerimiz var onlarla Doğru. yapılan e, röportajlarda falan. Ama yayınladık. birilerinin başına iş açtık yani anladığım kadarıyla. Hakikaten Aynen. akşam şey diyecek. Duğlasız doğurmam ben bunu. <gülüyor> ben <gülüyor> duğlasız şey doğurmam. Baştan söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Pati, e, duş almış doğuma gitti. Evet. <gülüyor> Ilık, yalnız Benim ılık ilk... bir duş. Yani öyle laletten bir duş değil. Ilık bir duş aldı. Benim de ilk doğumum normal doğumdu. Gece e, işte suyum geldi. Doktorumu aradım hastaneye gidin dedi. Eşimi çağırdım hastaneye gideceğiz diye. Kalktı gardırobun önünde durdu. Ne yapıyorsun dedim. Ne giysem acaba dedi. Aynı. İkincide de şey değmiş. Sezaryen başladın. Berberde. Hazırlık yapmak istiyorlar. Evet, tabii. Yani bir e, yola çıkarken bir de doğuma giderken en güzel iç çamaşırlarıyla gidilmesi lazımdır. Zaten Doğru. daha önce konuşmuştuk. Belli olmaz çünkü. Eşiniz de, eşiniz de onu yapmış. E, çok selamlar eşinize. Melek yavrularınızı da öpüyoruz akşam. Teşekkür ederim. Hoşça, Hoşça kalın. Arkadaşlar. Yani ben normalde doulasız şurada şarkı çalmam ama Artık canım doğla da doğla mağdurum da mağdurum doğlasın doğum yaptırdın bana Allah'ın cezası diyorsun ya. Yani. sabahlar. Bodan sabahlar. Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Flamenco Ankara Derneği'nin düzenlediği 7. Uluslararası Flamenco Ankara Festivali'nin kapanışı bu gece saat 20'de Çağlar Sanatlar Merkezi'nde Şankaya'da ee, gerçekleşecek ve bu Kapanış Gecesi'ne davetiyelerimiz var sizleri bekleyen. Doğumla ilgili anılarınızı, bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz biz de. Gerçi şu ana kadar arayan dinleyicilerimiz hep çoluklu çocuklu dinleyicilerimiz tabii doğal olarak ama... E, ...bırakabilirler mi şimdi 6 aylık bebisini bırakıp Flamenco'ya gidebilir mi dinleyicimiz bilmiyorum ama... ...biz davetiyelerimizi veririz. Olmadı bir yakını göndeririz. Birine biz, canım, biz gidemiyoruz diyerek. Ve e, bir taraftan da Drogba mıydı ne... Doula, doula, doula, doula kavramını da e, birilerinin başına musallat ettik şu anda. Doulasız, da doulasız. Günaydın efendim. Doulasız ben doyum yapma. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Doğu bey merhaba. Doğu bey hoş geldiniz. Var mıydınız siz de çocuk? Ee, ya aslında şöyle şimdi ben burada <gülüyor> de, <gülüyor> bu, kadar kadar <gülüyor> bu kadar karışık olabilir ya. Bu kadar ığlamanız <gülüyor> Gayet tek taraflı bir şey oldu. Yani hep e, çocuğu olan hanımefendiler falan adadılar. Hı hı doğru oldu. Yani e masanın diğer tarafından e, yani tecrübe sahibi bir insan olarak bir, bir de öbür taraftan tamam, iyi bir, de de iyi. <gülüyor> bir de benden dinleyin dediniz Nasıl? Bir de benden dinleyin Evet yani ben 36 sene filan önce doğmuş bir insan olarak gayet şeyim yani tecrübe sahibiyim. Çocuk tarafından bakıyorum ben bu olaya. He, süper <gülüyor> tamam vallahi eksik ya, tarafımız o, buydu. Ben baba ya. tarafı o, diye düşünmüştüm de çocuk tarafı aklımıza gelmiş. Çocuk tarafı canım yani 36 senelik tecrübe yani az az bir şey değil sonuç itibariyle. Doğru ya bir parçası eksikti bu sohbetin. Şu anda tam da anlayamamıştık. Tamamlanacak gibi çok heyecanlıyım. Buyurun. Evet ya ben o zamanları böyle hatırlıyorum. içeride gayet rahat, sessiz sedasız böyle o oh, gürültüden uzak Gayet şey yediğim önümde yemediğim arkamda bir ortam. Çıkmamışım da zaten. Yani yaklaşık iki hafta filan bir şey var. Gecik, Geç. E, gecikme. Hmm. Tabii gecikme var. E, yani en son artık nasıl diyeyim? Polis zoruyla mı? Polis zoruyla. Polis zoruyla. Biber. Biber. Kafadan <gülüyor> biberle. Artık şey yaptılar. E, öyle ben bir dünyaya merhaba dedim. Ama dediğim gibi çok rahat değilim. Yani... <gülüyor> o tatlı Çünkü günleri biraz, anlıyorsunuz arıyorsunuz. Birazcık yani. empati yaparsanız şimdi o çocuk yeni doğan çocuk şu anda asıl ona bir koç lazım. Bak güzel kardeşim, burası böyle o kadar da güzel bir yer değil. İşte şöyle şöyle şeyler var filan diye. Asıl ben diyorum ki öncelikle çocuğu hazırlamak için bir Anladım da işte o lazım. o da demek ki bir uzmanlık alın. Mesela doğu Bey sizin söylediğiniz gibi söylerse ilk konuşması küfür olabilir. Ben mi o zaman geldim buraya? Ben Öyle mi yani kendi isteğimle yani. geldim diye böyle bir laf etse o bütün evet. mesleği bırakmak zorundasınız birinci evet. dakikada. İlk başta anne dedim zannetmişler yani öyle şey yapın. <gülüyor> <gülüyor> siz, siz yani o şekil başladınız hayata. Ee, öyle öyle. Sinirli başlamışak. Yani. Şimdi 13 Ocak doğumluyum ee, yani yaklaşık 2 hafta falan onun da hesabını yaptım. Çünkü meşhur, malum bir de askerlik durumu var bir dönem erken gideceğim. Ha iki o hafta yani, önce olsa mesela Aralık olacak bir dönem erken tabii, mi? Tabii bir dönem erken gideceğiz. Ya yani onda hep ince hesaplar, de hep böyle ufak tefek şeyler. Demek ki ben şunu anladım ya yani bilinçli ana baba kadar bilinçli bebek de çok önemli. Çok şey önemli. Olmuş. E tabii tabii şimdi mesela bakın şeyi de söylemek istiyorum. Bizim benim doğduğum zamanlar böyle bebek bezi falan yok. Yani Fahir Bey'e buradan özellikle şey yapıyorum mutlaka bütün varını yoğun yatırsın bebek bedini. Yani maazallah benim gibi bir şey olur yani ileride. <gülüyor> bebek bezsiz büyürse o çok kötü yani. Gerçekten olmaması gerekiyor. Doğru. doğru. O da atlanmaması gereken bir konu Doğru Bey. Ne bebek bebek kendisi bessiz kendisi olmaz de... atasözünü de ekledik listemize. Çok teşekkürler evet. Doğu Bey. Hadi. Kolay gelsin. Güle güle teşekkürler. büyük selamlar saygılar. Tamam söylüyoruz efendim. efendim sağ olun. Hayır. Demek ki bilinçli bebek için daha fazla folik asitiyoruz Bilinçli Ve... ana baba için en başta bilinçli bebek. Ben Doğu Bey'den bunu anladım. Bebekten geçer zaten. Ana babaya ana baba. bilinç. Çünkü ana babalığı kim öğretecek? Biraz çocuk öğretecek. Biraz da folik asit. Tabii Onun ki. da etkisi var. Çocuğun folik asidini vermezsen çocuk... Bilinsiz olur. Sen çalışır. Çalıştır sen de Kitap oku sen de çalışmaz. Kitap okutur sen de okuma. Bir aydın efendim. Aa, merhaba, direkt bağlanıyor mu? Direkt bağlandınız. Direkt mı? bağlandınız efendim. Hiç aracı kurumumuz yok. Buyurun, kimle görüşüyoruz? Evet, ilk, i̇lk kez bağlanıyorum var. Şeyda ben. Hoş... Şeyda Hanım, hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Ben beş buçuk aylık hamileyim. Aa, tebrik ederiz. Var Teka mı bir e, Ne? Teşekkürler. O yüzden her şeyi e, kulak kabartıyorum. Bu duula meselesinde akşam eşimle görüşeceğim. Hayda. <gülüyor> şeyden <gülüyor> bir şeyden gidiyorum. Bir hamilelik sürecinin daha şey yapacağız ya. Şeyda cim, ben anlamadım şimdi neymiş duula? Duula kesinlikle istiyorum. Hı? Yani ne ne varsa beni rahatlatabilecek, yani stresimi giderebilecek. Hafif alkol Hayır, alabilirsiniz istiyorum. mesela. Ya olsa yani her şeyi açıyorum yani bilmiyorum. 5,5 aylık hamilesiniz. Kız erkek belli oldu mu? Erkek oldu ama isim bulamıyoruz. Her şey isimde de her şeyi açıyoruz ama isim de bulamıyoruz maalesef. Valla bizim kenarda köşede ismimiz kaldı Fahir'den. Ee, Tuna ve Ekin isimleri boşa çıktı şu anda. Ya o da şey oluyor böyle hani eskiden tanıdığın sevmediğin ilkokulda gıcık olduğun falan tiplerin isimleri oluyor. Hani ben ben e, koyamıyorsun. sizi e, rencide etmek istemiyorum ama iki çocuğum var. Evet. Az önce çok yakın zamanda Fahir'in de aylar boyu bu sohbeti yapmasını <gülüyor> zaten yaşadım. Ama bunları bir tarafa atmanız lazım. Hakikaten yani. de yani ilkokulda sevmediğiniz bir adamla ee, kucağınızdaki melek yavrunuzu lütfen bir tutmayın isim benzerliği yüzünden. Varsa güzel bir isim koyun çocuğa. İlkokuldaki adam da ben de böyle güzel bir adam olayım diye şey yapsın. Teyze alsın biraz. Evet bakalım. Daha çalışıyoruz. Bir de olsun bakalım. Sonra da koyabiliriz herhalde. Öyle olmuyor. Çünkü, öyle, de, öyle de değil. Ya, onu... Şu Kur'an meselesi falan var. Hani herkes bir isim çekiyor. Öyle, de olmuyor. Öyle, öyle olmaz. de olmuyor. öyle olmaz. Yani ben, ben, ben tabii bu konuda ee, çevremden gözlemlediğim kadarıyla biliyorum. Öyle olmuyor şeyda hanım. Öyle olmuyor. Siz ne derseniz olacak şeyda hanım. O da yani Bir de sizin koyduğunuz ismi de herkes sevecek. Öyle düşünün. Yani istebilemiyorum. Zaten şimdi... çevrenizdeki insanlar o ismi sevmeye teşne olacaklar. Tabii yani canım. sizi ve bebeği gördükten sonra. Yani şimdi ananesi, dedesi, efendim babaannesi çok tatlı torunumuz ama ismi iğrenç diyecek durumları yok. Siz Şeyda ne karar koydu. Diyorsunuz? Bunu Şeyda koydu bu ismi diyecek halleri yok size o haldeyken. bir <gülüyor> yani yüzden... şey aslında isim düşünürken cümle içinde kullanmaya çalışacağım. Hani işte bir arkadaşının bir arkadaşı bize gelecekmiş annesinden izin oluyor gibi. Yani mesela işte anne ben işte e, isim gelmiyor. Mesela Alilerde kalacağım. Ali'de kalacağım dersen. Acaba kulağa nasıl geliyor? Bir de her şey şartımız var. Bir tane bile bulamazken iki tane isim istiyoruz. Çünkü ben de çift isimliyim. Eşim de çift isimli. Nasıl hani isimleriniz Şeyda Hanım sizin? Diye. Sizin isminiz ne? Diğer isminiz? İlkay. İlkay. Şeyda İlkay. Şeyda'yı mı tercih ediyorsunuz? Ailem şey daha diyor üniversitenin arkadaşlarının ilk falan karışık. Her de açın. de kullanılıyor ama beraber kullanılmıyor. Siz yani iki isim arama derdindesiniz şu anda. Bir tanesi bile evet. belli değil şu anda. Evet aynen ben onu da Ben onu da tam anlamadım. Çünkü bir isimde karar kılamazsak iki isim şartımız var dedi Şeyda Hanım. Biraz ama zamanınız da var. Bunlar için paniğe kapılmaya gerek yok. Yok ya su gibi geçiyor. Bence bugün Aa, olsun, bunu olsun. bağlamak lazım Olur. Şeyda Hanım. Daha üç buçuk ay var ya. Vallahi bağlamak lazım sonra peki eşinizin evet. kullanmadığı isimle sizin kullanmadığınız isimi birleştirsek? Çok denedik hiç anlamlı bir şey çıkmıyor. Neydi ne? onlar ortaya çıkan isim? O da hiç sevmez eşim o ismini de filan yani hmm. o yüzden öyle bir durum yani. İlkay güzelsinmiş ama erkekte de çok havalı olur. Ya Düşünün derim. acaba yani hani? Bence bir deneyin falan. anne ilk aylarda kalacağım bu gece valla çok mantıklı geldi ve izni verdim gitti. Hani ya bana kendi ismini koydun Ama o zaman o yani... Radyoda bir, bir abi o zaman öyle demişti dersin. Ben de ha hamileydim. O zaman duygusal olarak biraz şeydim. Açıktım bu tip şeydi, telkinleri. Kabul etmiş bulundum. Bir de öyle sizinle öyle konuşacaksa zaten başka sorunlar da olur. Şeyden, dili pabuç kadar Hı. bir çocuk olmuş olacak o zaman. Yani. Yani, evet, bakalım. Her şey yolunda Aynen. gidiyor umarız hamilelikte. Her şey yolunda görünüyor. Aman ama öyle devam etsin. Çok teşekkürler. Bir tek o zaman anladığım kadarıyla çocuğun ismi evet. ve Duba'sı eksik. Evet. Dula, Dula. Dula. Ve şey, eşimin doğumda da yanımda olmak istiyorum ama kendisini kan tutuyor, hastane ortamı tutuyor falan. Öyle bilemiyorum yani. O da tek olmayan Zaten çıkıyor. ikinci ismini de, de tiksiniyor eşiniz. Ne kadar evet. şey varmış ya. Dula'yı nereden <gülüyor> bulacaksınız peki şimdi var ya, mı? mi? Ha bir de şey de düşündüm aslında bu duğla e, bayağı herhalde yükselen bir mesleksi eğer hani doğumdan sonra ekiş olarak filan eğitimi alınıp yapılabilir hani eğer kolay bir şeyse <gülüyor> o da bir ekiş olarak da yapılabilir. Evet. Hanım, yani sakin ha. ol sakin olun ama ana olarak kadar, çocuğunun geleceğini düşünüyor. ya Öyle de bu kadar hızlı değil. Önce bir doğum yap, doğumu yapın. Bir bakın ondan sonra bir bakın bakalım. Önce bir ismi koyun hatta. Yani evet. Şu anda... Yapacak çok şey var. <gülüyor> Ama güzel gidiyor her şey. Sağlıklı olur evet. inşallah. Evet inşallah. Tamam. İnşallah Peki. efendim. Hadi Görüşürüz <gülüyor> haberdar edelim. Bekliyoruz valla. Şurada 3 ay içinde falan ne oluyor ne bitiyor isim ne koyuldu. <gülüyor> Duğla bulundu mu bunların hepsinin lütfen. Biz haberdar edin Me merak edin. Edin. <gülüyor> Merak ederiz çünkü. Tamam ben, ben şey istiyorum da bekmek istiyorum. Peki efendim hemen yazıyoruz tamam. o zaman. Şeyda İlkay soyadınız neydi? Aslan. Aslan. Beyefendim. Çok Aha. teşekkür ederiz. İyi eğlenceler diliyoruz bu gece. Size eğlenceler. Ne zamandı? Bu akşam saat. Bu akşam saat 20'de Çağla Sanatlar Merkezinde. Tamam. Diyelim bir telefon daha alalım. Bak işte birilerin aklını düşürdük. Belki Şeyda Hanım bilmiyordu. dolayı mı? Dulay. Ne canım böyle bir şey var Allah Allah. Yani değil. beyefendiye bir masraf daha çıktı. Duladın nereden? Niye burada? beyefendiye canım Allah Allah. Şeyda Hanım adı masraf şey çıktı. Şeyda sonra şey duladık yapar konu parasını çıkar zaten. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali ben. Ali Bey hoş geldiniz. Var mı çocuğunuz hoş Ali mi? Bey? Var. Kaç ee, yaşında? 7, 7 yaşında. O maşallah unutmuşsunuzdur ama siz. Yani e, bu Duğla meselesi gündeme gelince o <gülüyor> stresli günler aklıma geldi. Geldi değil mi? <gülüyor> geldi geldi. Olsaydı ama iyi olurdu diyor muydunuz? Dediniz mi daha doğrusu? Çok İyi olurdu. Hakikaten iyi olurdu. Yani bizim şöyle bir sorunumuz oldu. Bizim... E, Doğum sırasında eşim ve çocuk çok büyük risk atlattı. Hı hı. Yalnız e, bu böyle bir durum olunca e, normal doğum operasyona dönüştü birdenbire. Yani hı hı. enteresan işler oldum. Doğumdan sonra ben işte e, ben doğuma girmedim zaten. Yani halı sahamacılığında bir... vardı o gün. Büyük... Yok halı sahamacım <gülüyor> yoktu da kapıda <gülüyor> sigara içmekle geçirdim vaktimi. E, i̇çeri girdikten sonra eşimin bana bir bakışı vardı. Bitti pis mi sigaran? Pis, pis, Bitti sigara. mi sigaran <gülüyor> Ali? <gülüyor> pis, Afiyet olsun Ali çayda içseydin bir tane. Yani ama hani... Kızcağızın canı çok yandı. İşte ne bileyim başına olmadık işler geldi. Ondan sonra öyle bir bakışı vardı ki bana. Dedim lan keşke şunu benim izimden, üzerimden çekebilecek bir şey olsa şu anda. Hani Dula bakışı... yani en çok babaya lazım o zaman. Allah bence yani kesinlikle en çok babaya lazım Dula. Yani e, babanın <gülüyor> yükünü azaltır gibi geliyor bana. Annenin yükünü azalttığı kadar. Valla çok yani değişik bir... <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşım yani. Hakikaten hiç bu açıdan düşünmemiştik. Valla Ali Bey. Bir daha, bir daha çocuğum olursa da şey yapacağım yani. Hani bir Duğla bulacağım. Hayatım işte bu Duğla'ya bütün derdini, sıkıntını yansıtabilirsin diye. Daha... <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah ya. Ne oldu? <gülüyor> ne güzel konuşuldu ya. Valla Duğla meselesi çok güzel. Ben yeni duydum kelimeyi. Ben dinleyicilerimizin de bir kısmının yeni duyduğunu şey yapıyorum. Ama hayatımızdaki boşlukmuş. Boşluk. Duğla. Yeni... Ya bir de doğla dediğim... şart. Doğlasız olmaz. Tufak gibi geliyor. Yani <gülüyor> Ali Bey şey dedikçe bir doğla bulacağım dedikçe böyle bir al bunu sıcacık Bir de abluyu sarıp getirmiş bir... Ev yapacaksan. Böyle bir şey değil. Bir adam bir adam bir kadından bahsediyoruz. Çocuk doğuracaksan doğladan kız alacaksan da muğladan, muğla'dan derler Günaydın efendim. Biraydın. Kimle efendim? Ee, İrem ben. İrem Hanım hoş geldiniz. Sizde. Ya ben hayattan bir haber yaşıyormuşum sayenizde bu duyuyu öğrendim. Sizin daha haberiniz yoktu değil mi? Vallahi yoktu. 3 yaşında benim çocuğum. Hiç duulasız, mulasız bir başınıza doğurdunuz. Kesinlikle inanılmaz şekilde ihtiyacım varmış yani. Onu fark ettim. Ama işte. yani bu anne baba yakınlığında olmayan birileri var mıydı yanınızda sürekli sizinle beraber olan doğum sırasında öncesinde sonrasında? Herkes falan. yanımdaydı. Ama Biz bir duula değil de. yani. var i̇şte varmış zaten sizin. Yok Bilmiyorum. canım Oktay. Yani profesyonel duula gibi olur mu hiç? Para, para verip para verdim duula aldım anlamında mı bir duula istiyorsun? E, öyle tabii yani adam duulayım diye geliyor şimdi eşi vardır ailesi annesi kayınvalidesi her şey ablalar kardeşler falan ama hiçbir bir duğla değil kesinlikle sizin <gülüyor> nasıl oldu İrem Hanım doğumlar zor mu ben erken doğurdum 6.5 aylık doğurdum baya erkenmiş aynen öyle 2 ay hastanede yattı oğlum o yüzden e, anne baba hiçbir şey <gülüyor> yani senin adını dindiremiyor zaten hmm. çok endişeli e, günler da... değil mi yani şey olarak kesinlikle. her şey yolunda ya. ama değil mi şimdi çok şükür 3 yaşında şimdi ne kadar güzel maşallah yani inanılmaz şeyler duymamıza rağmen e, yarın kaybedebiliriz heveslenmeyin Vi hamile dünyada... hamile dinleyicilerimiz de vardır zaten evhamları en e, üst seviyede hiç böyle şeylerden bahsetmeyelim daha Aynen böyle öyle. güzel şeylerinden bahsedelim. Şimdi çok iyi, çok iyi, her şey yolunda. Ama, Ama duulasızlığında, duulasızlığında <gülüyor> eksikliği bir Ay şey. Bana şey gibi geldi. Hani e, gelinlik giymeden evlenen kadınlar böyle Aynen hayat boyu öyle. onun eksikliğini yaşıyorlar ya. Galiba bu duulasız nesil de bunu yaşayacak yani. Kesinlikle. Ege yalnız sen de yani bir üçüncüye hasretmişsin de Duğla'ı bir bahane olmuş gibi konuşuyorsun. bulursan ben yani. giderim bürgeye. Duğla hazır derim yani. Duğlam hazır diye git. İrem Hanım siz de o zaman ikinciyi düşünüyorsanız artık şey yapın. Ya bir, bir duğla bulun ya da birini duğla olarak şey yapın. Görevlendirin yani birini o yönde olması evet, için. Kadro ne gibi bir kadro şey yani Bir kadro, kadrosu olsun yani İrem Hanım. Çok Peki. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim ben görüşmek üzere. Ben Hoşçakalın. Ederim. Duulasızlık yani bilmiyorum belki doktordan önce Duula'yı bulacaksın tabi o, o da olabilir ya da doktora da sorabilirsin doktorumuz <gülüyor> kalmadığı için e hastane nasıl? ve e, doktor masrafı yapmadık Duula aldık nasıl doktor mesela işte başka uzmanlarla beraber anestezi uzmanıyla tabii, falan çalışıyor falan o ekibinde vardır sen sorma istiyorum yani. günaydın efendim İyi günaydın kimle görüşüyoruz beyefendi Murat Fendi Murat bey hoş geldiniz baba mısınız Murat bey? Ya maalesef benim de şu Duğla nedir onu merak ettim ben. Doula doğum koçu. Ha doğum koçu. Biz de bu sabah öğrendik. Yani bu kadar net cevap veriyorum ama yıllardır doula aşağı doula yukarıda dolaşan birisi değilim. Var mı sizde çocuk yok? Evli yok, misiniz? Ben, doğum koçu. Doka kısaltılmışı doka daha güzel ya. Doko. Doko. Ha, ha Türk Türkçesi Duğla olarak. Doula gibi, gibi oluyor. Doğru. Evet Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Doku'yu da öneri olarak biz annelere götüreceğiz sonuçta. Işte. Onları karar olacak. Bir şey çünkü kelime do, Doko. Ya Doku. da du, Dula mesela kadın olan olabilir. Doko erkek olan şey olabilir. Doğum koç Ya Fala, da ya da Doko ucuzu olabilir hani. Yam hani. sanayi gibi. Mi? Şimdi e, anlat ya. E, Tüba Hanım'dı galiba. Amerika'da doğum yapan dinleyicimiz. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Berrak Hanım. Berrak Hanım. Hı hı. Hani o tıp öğrencisiymiş ya. Evet. O kadar olmaz da hani canım, canım falan diye sadece moral destek verebilecekler daha ucuz olabilir. Tıp eğitimi almışız istiyorsanız biraz daha parayı gözden çıkarmaksınız. Zaten tıp eğitimi alıyorlarmış yani öyle bir, bir şey var ama e, tıp eğitimi mis ben şart değil diyebiliyorum. Şartma gireceğim piyasaya. Günaydın. Günaydın merhaba. Kimle merhaba. görüşüyoruz efendim? İrem, İrem Hanım, Merhaba. hoş geldiniz seyimizde. Hoş buldum. Ya ben çok utanıyorum şu aradığım için. Niye? Hani bu programı seyrede hamile olan bayanlara ya da doğum yapmış insanlara özel oldunuz. Özel bilir, programımızı mahvettiniz şu an. <gülüyor> Allah razı olsun. Ben bir şey söyleyeceğim ya. Seni <gülüyor> bu doğuma dönen insan işte varlık. Ben hiç tanımıyorum bunu. Bununla benim vakit geçirmem lazım. Beni rahatlatmak sağmajayanı hani tabii doğru şimdi lazım Mantıklı. Yani. Bir anda kapıdan girmiş bir adam vır vır vır bir şeyler yani. söylüyor. Konuşu. Benim hani bana böyle oğlum bak hani rahat ol. Şöyle otuz bir şey söylese daha rahat ederim. Şimdi o böyle mımayı hani kibar, Zaten, kibar konuşan bir şey yok, muhtemelen. Yok. Hayır canım. Yok hep oğlumlu falan konuşuyormuş dulular. Hep ee, yani şey öyle. Lanka. Lanka. Gelen <gülüyor> lan, apt çocuğu üşüteceğim falan diye böyle hani, böyle hayvan gibi. gibi. <gülüyor> Hayvan gibi konuşuyorlarmış İrem hanım. Yok ya, yani, evet, yani onu merak öyle etmiş, değil. De. Ya siz kibar bir şey canlandırdınız da yok öyle. Kalk, kalk yerine yat. Buraya yatıyorsun, kendini düşünmüyorsun, çocuğu da mı evet, düşünüyorsun? Bir tepik, bir tepik vurma falan işin yani, içinde. Yani. Yok fiziksel, de, fiziksel hani şiddet, yani, yok. şiddet yok ama. Dur, ama yok benim anladığım kadarıyla duğuda da empati son derece yüksek ve şey diye başlıyor. Sizi de anlıyorum yani bir anda kapıdan birisi giriyor ve bir <gülüyor> şeyler söyler. Çok iyi anlıyorum. O, o, o, i̇ki tip yani. İki tip fraksiyon var zaten. Bir tanesi benim dediğim gibi bir tanesi eğlenceli. Tercihli tanesi süper. Evet, Oktay ve sizin eee ıı, olan arkadaştan tercih edeyim o zaman. Değil mi? Zaten. O daha o evet. daha samimi geliyor değil mi? Şimdiden <gülüyor> hazırlayın o zaman. Peki çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Tamam Azıcık reklam girmemiz lazım. Sohbetle tatlı gidiyor ama reklamlar şart. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern sabahların sonuna geldik sevgili sanatseverler. Bugünkü şanslı isimleri açıklayacağız sizlere. Ee, isimleri de... Şeyda İlkay Aslan mesela bir tanesi. Net. Ankara Flamenco. Ankara'nın düzenlediği evet. 7. Ankara Uluslararası Flamenco Festivali'nde davetiye kazandılar. Festivali'nin kapanışı bu gece gerçekleşiyor. Tamam. Ve e, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 20'de neydi? Tortilla Flamenca. E, gösterisinden Gösterisi, daveti tamam. kazandılar. Bir şanslı ismi de sen açıkla Orktay. Olur. Hay hay. O zaman hemen şöyle bir e, karıştırıyorum bu kartları. Bakıyorum. Aa isimler bu kartta yazmıyor. Bu kartları Kartları boşuna. karıştırırken kartları karıştırmış. 3 <gülüyor> <gülüyor> yaşında melek yavrusu olan İrem Hanım. İrem. Yeterli yeterli. Çünkü 9.58 oldu saat. Programın sonunda hiç beklenmedik bir espri patlattım. İrem evet. Hanım ve Şeyda <gülüyor> Hanım'ın Hanım bizi tekrar aramasını hiç istiyoruz. hiç belden aşağı değil. Yani herkese hitap edecek. Çok güzel aile ortamlarında da rahatlıkla gülebileceğiniz e, dinleyicilerimiz bugün arkadaşlarını şöyle özetleyebilirler. Oktay kartları karıştırıyorum dedi. Meğer yanlış kartları karıştırmış. Bunun üstüne Ege'de durur mu hiç? Sen kartları karıştıracakken kartları karıştırdın diyerek espriyi patlattı. <gülüyor> <gülüyor> İrem Diyoruz. Hanım ve şey daha mı, üç yaşında Melek yavrusu olan İrem Hanım, hı hı. şey daha zaten şey biliyor. Onlar bize bir ulaşabilirse çok memnun oluruz doğrusu. Kendileri tebrik ediyoruz. Yarın sabah yeniden modern sınavlarda. Şey Efendim. O en son espriyi bir daha yapmak ister misin? Onu fırsat verebilirsin. Kartları karıştırıyorum da. Hı hı. İstiyorsun değil mi? Şey yapma. Yani ben... ee, o zaman veda ben... ederken ben önümdeki kartları karıştırıyorum ve sizlere veda ediyorum ama nokta kartları karıştırma. <gülüyor> Esprin'in bir başka versiyonu da en az orijinal kadar iyi de olacak.